Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Ünlüce mahallesinde bal üretimi için yetiştirilen milyonlarca arının bilinçsiz bir şekilde kullanılan tarım zehri nedeniyle can verdiği düşünülüyor. Uzun yıllardır arıcılık yapan Yurdal Hayatoğlu, 820 kovandaki arılarının %80'inin öldüğünü fark etti. Bunun üzerine aynı mahalledeki diğer arıcıları da arayan Hayatoğlu, onların da arılarının öldüğünü öğrendi. Mahallede çeşitli yerlerde bulunan 4 bin kovandaki milyonlarca arının ölmesi üzerine ilçe tarım ve orman müdürlüğünden gelen kontrol ekipleri olayla ilgili araştırmanın yapılması amacıyla peteklerdeki baldan numune aldı. Arıcılar arıların pestisitler nedeniyle zehirlendiğini düşünürken bir kişi bahçesinde Kanada merkezli bir firmaya ait tarladaki yabani otlar için kullanılan tarım zehrinin kutusunu buldu. Kutunun üzerinde ise arılara zehirli balıklara zehirli, su kaynaklarını bulaştırmayınız yazısı yer alıyordu. Mahallede söz konusu yazıyı yetkililere gönderdi. Ancak arıların kesin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Adana Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Adem Demir ise arıların zehirler nedeniyle öldüğünü düşündüklerini belirtti. Konuyla ilgili paylaşım yapan Buğday Derneği'nden Turgay Özçelik ise tarım zehirleri Adana'da milyonlarca arının toplu ölümüne neden oldu. Zehrin üzerinde de Arılara, balıklara, zehirli su kaynaklarına karışmasını yazıyor dedi. Özçelik paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı'na etkileyerek madem zehir neden yasaklamıyorsunuz sorusunu yöneltti. Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresinde devam eden imza kampanyası sahibi Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı Kasım 2019'da başlattığı zehirsiz kampanyayla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şu taleplerde bulunuyor.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 Üreticiler doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın. Türkiye'de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler arttırılsın. Elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın. Son yıllarda ülkemizde bir yandan aşırı yağışlar, bir yandan havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beraberindeki kuraklık sorunu bilim insanlarını kaygılandırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, Yerçekinme, Kurtarma ve iklim Deneyi izleme yani Grace-Foe uydu ölçümleriyle Türkiye'nin kuraklık haritalarında yağışların mevsim ortalamasının altında olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'nin çoğu bölgesinin şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Sonbahar yağışlarının da geçtiğimiz yıl yok denecek kadar az olduğu ülkemizde birçok baraj ve göl suyu seviyesinde kritik eşikte seyretti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk Alaattinoğlu, küresel ısınma ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği ve herkesin üzerinde durduğu kuraklık sorununun hem ülkemizin hem de dünyanın en temel sorunu olduğunu söyledi. Bu konu ile ilgili birçok haber yapıldığını ve istatistik haritalar yayınlandığını belirten Profesör Doktor Alaattinoğlu, bu haritalar bize şunu gösteriyor: geleceğini aslında bugünden Çok daha iyi olmayacağını, özellikle su ihtiyacı noktasında sürekli bir azalış etkisine doğru bir yönelişin karşımıza çıktığını görüyoruz dedi. Güzel bir haberle devam edelim. Independent'ten Natasha Presky'in haberine göre Avustralyalılar rastgele iyilik eylemleri düzenleyen bir kitle hareketi kapsamında tanımadıkları kişiler için bitkiler bırakıyor. 10 bin kişilik Av Avustralya bitki bırak Facebook grubunun üyeleri başkalarının Bulması amacıyla farklı kamusal alanlara bitkiler bırakıyor. Üyeler bitkilerin grubun adını QR kodu veya happyplantdrop etiketinin yer aldığı bir notla bırakıyor. Grubun üyeleri kamusal alandaki banklardan ve parklardaki rastgele noktalardan bitkilerin fotoğraflarını paylaşıyor. Evrensel'in haberine göre Sandras Dağı'ndaki maden arama sahasının genişletilmesi talebine tepkiler sürüyor. Maden şirketinin maden sahasını 1902 hektar daha genişletmek ve bunun için 11 ton patlayıcı kullanmak ve 33.000 kızılçam ağacını kesmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Burak Erbay konuyla ilgili Sandras Dağı bölgenin temiz su deposu, yüzyıllardır atalarımızın tarlalarını suladığımız, suların kaynağının kurutulmasına müsaade etmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun Sandras Dağı'nı koruyacağız dedi. Sandras Dağı'nda 12 tane arama ve işletme maden ruhsatı olduğunu ifade eden Erbay, Sandras'ın her geçen gün maden şirketlerine teslim edildiğini belirtti. Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi Gökçeova göleti üzerinde çalışma yapmakta olan bir maden şirketinin bu sahayı daha da genişletmek istediğini belirten Erbay, bu genişleme için toplamda 33 bin ağaç kesilecek 11 ton patlayıcı kullanılacak bu çalışma doğal yapıya ve ekosisteme büyük zarar verecek Sandras Dağı acilen koruma bölgesi ilan edilmeli dedi.